1612 numaralı konu, Hazreti Peygamberin torunları Hazreti Hasan ile Hüseyin'e dua etmeleri, Hazreti Peygamber torunları Hasan Hüseyin'e şöyle dua etmişlerdir, Ey Rabbim, ben bunları severim, onları sen de sev, bunları sevenler beni sevmiş sayılırlar.